Kul hakkı ile kul vefat eden insanın durumu ne olacak? Şam, şimdi bir Müslüman birinden borç almışsa Müslüman'a yakışan o borcunu vermesidir. Özellikle imkanı olduğu halde vermiyorsa bu bir zulümdür. Hazreti Peygamber matlul ganiyi zulmun demiş. Yani imkanı olduğu halde borcunu ödememek zulümdür, bunu yapan zalimdir demiş. Temerrüt ediyorsa imkanı var vermiyor. Yani bunun şeyi yok, e, mazereti yok. yok mazereti bu. yok. Evet. Öde, ödemek imkanı olduğu halde ödemiyor. Hatta bir insan borçluysa birisine karşı günü de gelmişse o insanın zaruri ihtiyaçları dışında kendisine e, fazladan şeyler alması da doğru değil. Yani birine borcunuz Önce var. Borcunu öde yani. Aynen öyle. Hakkı var adamın siz gidip ben çok güzel kıyafetler alayım, güzel araba alayım diyemezsiniz. Yani Müslümansan borcunu vereceksin sen. Hı hı. Ama bir insan düşünün e, imkanı yok borcunu ödemeye. Elinden geldiği kadar çalışıyor, çabalıyor ama ödeyemiyor ve bunun ızdırabını çekiyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde "O inkâne zû usratin fanaziratun ile meysara buyurmuş" eğer borçlu gerçekten sıkıntıdaysa alacaklı olana borcunu e, ileriye atması hatta affetmesi borcunu tamamen istememesi övülmüş Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz de övmüş. dolayısıyla bir Müslüman ödemek istediği halde ödeme imkanı bulamamış ve böylece vefat etmişse el verir ki onun bu durumunu bilen bir yakını veya dostu, ahbabı o insanı kul hakkıyla diğer tarafa göndermesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle yapardı. Cenaze namazı kılacağı zaman e, bunun borcu var mı derdi. Özellikle İslam'ın ilk yıllarında Ya Resulallah borcu varsa, borcu var dedikleri zaman Efendimiz kardeşinizin cenazesini siz kıldırın derdi. Ama o sahabe-i kiramın içerisinden birisi çıkardı, yiğit bir insan. Derdi ki Ya Resulallah onun borcu bana aittir, ben ödeyeceğim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tebrik ederdi ve namazını kıldırırdı. Daha sonra Müslümanlar güçlendi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İslam devletinin beytül mali e, güçlenince devlet hazinesi hı hı. artık borçlu insanların da namazını kıldırmaya başladı. Çünkü hak sahibine nereden ödedi? Devlet hazinesinden ödediği için kıldırdı. Dolayısıyla bir Müslüman çabalasın. Bunun endişesini, sıkıntısını çeksin. İmkanı olduğu halde fuzuli masrafları yapmasın, ödemeye çalışsın. Ama bütün bunlarla birlikte ödeyememişse Cenab-ı Hak Celle Celaluhu inşallah o alacak diye ahirette razı eder. İnşallah o insanı kurtarır o borçtan.